Bölüm 2. Tevbe ve Allah'tan affedilmeyi istemek. İslam alimleri derler ki, yapılan her günah için tevbe etmek vaciptir. Şayet işlenilen günah kullar arasında olmayıp insanoğluyla Rabbi arasında ise tevbenin kabul olması için üç şart gereklidir. 1.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 Mestleri üç gün, üç gece çıkarmamayı, abdest bozduktan ve uykudan sonra bile, mestlere mesh etmeyi, ancak cünüp olunca mestleri çıkarmayı emrederdi, dedi. Onun sevgiye dair bir şeyler söylediğini işittiniz mi, dedim. Evet, işittim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile,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 Kab İbni Malik ne yaptı?'' diye sormuş. Bunun üzerine Beni selimeden bir adam, ''Ya Resulallah, elbiselerine ve endamına bakıp gururlanması, onu Medine'de alıkoydu.'' demiş. Bunun üzerine, Muaz İbni Cebel, ''Ona ne çirkin söz söyledin?'' demiş. Sonra da, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönerek, ''Ya Resulallah,